Mehveş Evin ve Serkan Ocak. 4.9 <gülüyor> Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydınlar. Günaydın. Evet, e, Türkiye gündemine e, altın madenleri neredeyse damgasını vurmuş vaziyette. Bütün herkes Kaz Dağları'nda yapılmak istenen siyanürlü altın madenciliği girişimlerini konuşuyor. Hali hazırda zaten o bölgede iki tane aktif altın madeni var. Hem Çanakkale'de hem de Balıkesir bölgesinde ve sırada da pek çok aslında yapılmak istenen altın madeni projesi olduğunu biliyoruz. Ama tabii sadece Çanakkale ve çevresi değil, Türkiye'nin pek çok noktasında yapılmak istenen that altın madeni projeleri var. Hatta da yapılıyor ve e, genişletilmek isteniyor. Şimdi aslında e, bunlardan birini konuşacağız. Türkiye'nin başka bir köşesindeki altın madenciliği faaliyeti. Türkiye'de bu kadar altın madenciliği konuşulurken bizde fokusumuzu e, ekonomi ekoloji programında da eminim Açık Radyo'nun başka programlarında da yine bu altın madenciliği konusuna fokuslandığını düşünüyorum. Şimdi bütün Türkiye'de sosyal medyada e, ulusal basında pek diyemeyeceğim ama en azından ...muhalif basında... E, ...Gözler Kaz Dağları'na çevrilmiş durumda... ...18'inde de fazla Sayın orada piyanoyla... E, ...piyano getirecek Çanakkale Belediyesi oraya... ...ve 18'inde de bir e, Konser konseri oldu. olacak... ...bu da büyük bir ses yaratacak... ...geçen pazartesi orada büyük bir yürüyüş yapıldı... E, ...bu da büyük bir ses yapıldı... ...ses getirdi... E, ...bu hafta Cuma günü tam iki haftasını dolduracak... ...oradaki direniş... Altın madenciliğine karşı yapılan direniş ve e, günden güne katlanarak büyüyor oradaki mücadele. Orayı çok konuştuk. Sosyal medyada çok detaylar var. E, şimdi başka bir yere, e, yurdun başka bir yerine Hı -hı. fokustanacağız. Ordu'ya gideceğiz. Evet. Ordu da benim bu arada memleketim. Evet. E, pozitif ayrımcılık yaparsam şimdiden <gülüyor> özür dilerim. E, Ordu'da da 2008'de e, bir altın madenciliği arama faaliyeti vardı. Ve yaklaşık 5 yıldır da Ordu'da... Altın madenciliği yapılıyor altın üretimi yapılıyor aslında şimdi bir konuğumuz da olacak Ordu Çevre Derneği'nden Ertuğrul Bey Ertuğrul Gönül Bey telefon attığımızda olacak onunla konuşacağız durumu o bize Ertuğrul Bey'in anlattıkları aslında kaz dallarında neler olacak ileride bunun da bir göstergesi olacak günaydın Ertuğrul Bey günaydın, günaydın. Ben şimdi e, Ordu Fatsa'daki bu altın madencilerine küçücük bir giriş yaptım ama e, orada yıllardır bunun mücadelesini veren, Çevre Derneği altındaki e, onlarca e, orada duyarlı vatandaşla birlikte bunun mücadelesini veren sizlersiniz. Ben dilersiniz bu noktada e, 2008'de başladığını söyledim sadece ama böyle e, sessiz sakin başlamamıştı. Sizin orada bir sürü mücadeleniz vardı. E, eylemleriniz oldu. Bunları hep hatırlıyoruz ama aradan yıllar geçti. Bu eylemlerin sesi fazla duyulmamaya başladı ve e, sonradan öğrendik ki altın madenciliği başlamış ve e, yine buradaki havadan fotoğrafı görünce yüreğimiz <gülüyor> sızladı. Neler oldu? Ne zaman başladı? Bize süreci e, kısaca özetler misiniz rica etsem? Evet. 2008'de sondaj çalışmaları ile başladı. Şu anda da devam ediyor hala sondaj çalışmaları. 2013'te ise maden 3 olarak çalışmaya yani siyanür kuzarılmaya başlandı. Bir kısa bir not vermek istiyorum. Buyurun tabii. Siyanür nedir çoğu insan bilmiyor. Siyanür arıtma yapılıyor. Maden falan diyoruz da Çoğu insanımız bilmiyor. Çok kısa bir onu söyleyeyim. Ee, Siyanır uzaktan bakıldığında karbonata benzeyen bir madde. Bir İş kişinin içinde durduğunda temas edilmediği zaman bir, bir zararı yok. Ama temas edildiğinde milyonda bir seviyesinde bile yaşam tehlikesi altına giriyor. Hastaneye yakınsanız kurtulma olasılığınız var. Hı hı. Ama bu olma yoluyla almış iseniz yaşama şansınız yok. Bu kadar tehlikeli bir şey. Şimdi e, evet 2013'te fili olarak çalışmaya başlandı. Şiyan kullanılmaya başlandı. Hı hı. E, yani 5 yıldır, beş buçuk yıldır devam ediyormuş. Hı hı. Burada tam 1600 dönüm arazi var. Şimdi burada davalar açıldı. E, bunun yanında eee Arkeolojik sit alanları da var, birinci hmm. derecede. Bununla ilgili de dava açıldı, bu davalar kazanıldı. Oradaki insanlar, e, siyahların tam olarak ne olduğunu bilmiyordu, anlatıldı, konuşuldu tepki vermedi. Şu anda tepki çok fazla. Kapasite artırılmak istemiyor şu anda. Ve hmm. o kapasite insanlar bu 5-6 yıllık deneyimden sonra artık burada yaşanmayacağını anlamaya başladılar. Çok net olarak artık. Şimdi bunun de nedenlerini de... soracağım. Neden yaşanılmıyoru ama araya girip şunu söylemek istiyorum. Kaz Dağlarını e, bu Kanadolu e, Alamos Gold'un CEO'su bir açıklama yaptı. Dedi ki 6 yıl sonra biz orayı yeniden ağaçlandırmaya başlayacağız. 10 yıl sonra ormana dönecek vesaire gibi söylemleri var. Ama biz biliyoruz ki bundan önceki yani Ordu'da da şu anda sizin anlattığınız e, bir mevcut e, işletme ile ilgili ruhsat aldılar. 1600 diyorum ve şu anda bunu arttırmak için muhtemelen 3900 dönüm müydü? Yani iki üç katına katını 3 e, katına istiyorlar. çıkarmak evet. istiyorlar. Hı hı. E, bunun dünyadaki örnekleri de böyle. Yani girdikten sonra kolay kolay o alandan çıkılmıyor. E, şu anda da orada yaşanan süreç bu değil mi? İlk etap bitti. İkincisi 3 katı etap. Asıl şimdi belki de daha büyük bir çevre felaketiyle Esas karşı yıkım karşıya kalıp bundan sonra kalınacak. daha katlanarak ilerleyecek. Evet. Evet, evet. dediğiniz doğru. 3960 dönüm çıkartılmak istedim. Üç katı daha fazla olarak. Şimdi şöyle bir şey var. Hukuku arkadan dolanarak bütün projelerde bu yapılıyor. İster HES olsun, ister maden olsun, haş ocağı olsun. Örnek veriyorum. Çet ee, raporunda ruhsat alanı ee, 30 dönüm görünüyor. Hı hı. Pardon, 200 dönüm görünüyor. Ee, fakat ee, kullanım alanı Yirmi beş dönümü geçemiyor. Yasa böyle diyor çünkü. Yirmi beş fazlasını kullanamazsın. Bence yirmi beş dönümü kullanacağım diyor. Bu 25 beş dönümü bitirdikten sonra buradaki olduğu gibi bin dokuz altmış dönümden üç bin dokuz altmış dönüm daha istiyor. Böyle parça parça arttırarak devam ediyor. Hı hı. Esasinde yasağına ya da aykırı bu. kararlar var. karar var. Anayasa mahkemetinin danıştayın kararları da var. Şimdi burada tehlike tabii ki parça parça gidiyor. Tehlike çok fazlalaşıyor. Ee, bunun örnekleri var işte Bergama'da olduğu gibi, Çanakkale'de Hı -hı. olduğu gibi. Bu Şunu getiriyor arkasında. Burcu dağlarını da e, e, maden sahası ilan ettiler. Tamam mı? Koskoca alanı. Burada da aynı tehlikeyle karşı karşıya Çünkü Fatsa'nın e, bu mevkisinde madenin olduğu çövlede e, Devamlı sondaj çalışmaları var. Bu şu demek ki sondaj çalışmalarında hangi maden çıkarsa artık altın da olabilir, geniş, bakır, kurşun olabilir. Hı hı. Bütün alanı maden sahası yapabilmenin çabasındalar. Anladım. Şimdi ben şeye geçmek istiyorum. Ee, bunun Çevresel zararları şu anda Kaz Dağları konuşulurken hani deniyor ya hı hı. tamam aramada evet. siyanürün kullanmadığını artık herkes biliyor, dillendiriyor. Ee, işletme sırasında, liç yöntemi sırasında siyanür kullanacak. İşte atık havuzu zehirlenecek, yeraltı suları kirlenecek, hava kirlenecek. Ee, en önemli söyledikleri şey de işte üstü altından değerli altında yatan da şu. Tarım ürünleri var. Bu tarım ürünlerinin aslında katma değer olarak e, ülkeye yapacağı etki altın madenlerinin işte o yüzde ikilik her neyse. ...vergisinden çok daha fazla olacağı iddiaları var. Şimdi, Ordu'da yaşanmış e, bir beş yılda geride kalınmış bir süreç var. E, ne gibi zararlar orada? oldu da biliyorum e, fındık var, kestane var, bir sürü ürünler var. Bunlar zarar gördü mü? Yeraltı suları kirlendi mi? Fiziki olarak siz orada e, bu beş yılda nelere maruz kaldınız? Şimdi, tabii ki doğru... Şimdi burası bir orman arazisi. Bir kısmı tarım şu anda yapılan maden çalışmanın olduğu yer. Çoğu dönüm ise kestane ormanı. Yani burada bal ordu biliyorsunuzdur. Türkiye'deki en fazla balın üretildiği değildir. Balcılık yapılır. Ve kestane balı yapılır. Bu alanda kestane ormanı var. Tam 1900 dönüm kestane ormanı var. Bunun yani ormanın yüzde 52'si kestane ağaç. Bunun Hı -hı. yanında fındık tarımı yapılıyor, fındık bahçeleri var. E, 1980 yılı. E, şimdi bunlar zarar görmeye başladı. Yani burada nasıl daha, nasıl zarar görmeye yani başladı? Örneğin rekorte e, mi düştü? Rekorte e, düşmesinin yanında Hı -hı. da e, fındık dallarında veya ormanda yaprakları sararmaya başladı. Ee, yani küflenme olmaya başladı. Hı hı. Bunun yanında yeraltı suları yok oldu artık. Hı hı. Yeraltı suyu hiç yok. Oradaki kalan mahallelerde özellikle iki mahallede e, Şenyurt mahallesi ve Maksutlu mahallesi dediğimiz yerde yeraltı suyu tamamen kayboldu. Yeraltı suyunu mu çektiler o proses sırasında? Yeraltı evet. suyunu mu kullandılar? Evet. Şimdi altını arıtma yaparken su olmadan yapılmıyor. Hı hı. O yüzden de yeraltı sularını kullanıyorlar. Çok fazla ee, su gerekiyor bu, bir de zaten. Evet, evet. Ve hmm. ee, bu yeraltı sularını da aynı zamanda kullandıktan sonra da ki edemiyorsunuz e, yine derelere e, veriliyor. Hmm. Örneğin yağmur yağdığında hava çok kötü olduğunda bir e, derelere veriliyormuş. Hmm. Bu tabii ki tarımı diğer çevre şeylerini içme sularında kullanıyor. E, gazal görmesinin yok olması. Şimdi bu yapalım. iddia çok önemli. Yani liç sonrasında yani siyanürlü liç uygulaması sonrasındaki atık sularını derelere mi veriyorlar? Siz buna tanık evet. oldunuz mu? Bakın belge var, belge var. <gülüyor> Nedir o belge? Ee, Halk Sağlığı Müdürlüğü buradaki suların içilmezliğe dair rapor yayınladı. Geldi rapor verdi. Buradan dedi su içilmez. İnsan sağlığı aykırı dedi. Peki suyu nasıl sağlıyor oradaki? Büyükşehir Belediyesi Su deposu kurdu. Tankerlerle su getiriyor. O depolara boşaltıyor. Halk buradan içiyor. Yani Halk... kaç kaç köy var böyle? Şu anda net iki köy için bu geçerli. İki Şu köy. an için geçerli. Yani devletin Ama... bir kurumu oradaki evet. halkın yıllardır içtiği içme sularının bir analiz yapıyor. Ve e, artık buradan su içilemez deniliyor. Ve orada Fatsa'daki köylere e, taşıma su mu getiriliyor kullanmaları için? Evet. Aynen böyle, aynen böyle. Yani şey. bu belgeli bir şey. Yani rapor, <gülüyor> ıı, suyun içilemez olduğunu belgeleyen rapor var. Devletin Kalk Sağlığı Müdürlüğü yayınlıyor bunu, <gülüyor> içmeyin buradan diyor. Kaymakamlık geliyor buraya. Kaymakamlık önce geliyor, halk tepki gösterince su, ıı, suyumuz kayboldu deyince ormanımız kesildi. Deyince, eylem yapıldı, kaymakam geldi. Ondan sonra sular tahliye bildi. Tahliyiden sonuçta Az önceki anlattığım durum ortaya çıktı. Aa ondan hiç, önce içiliyordu, içiliyordu bilmeden insanlar içti. Evet. Hastalandı. Evet. Ama bunun rahatsızlığı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı herhalde ki bir haftadır Hastanın merkezinde bile insanlar kusma hmm. karşı karşıya. Ee, bulanıklık, gözle bulanıklık ee, ve kusma e, şeylerini göstermeye başladılar. Sonuçta hayvancılık da var orada. Hayvanlar ilk tabii, kullanıyordur. Oradaki derelerdeki suları en azından kullanıyorlardır. Tabii. Onu, Dolaylı bazı, olarak insan sağlığına zararı. Söz bazı yerlerinde mandıracılık yapılan yerler var. Yani o dere boyunda o arıtmanın siyanının e, e, ulaşmış olduğu derelerde kenarlarında hayvancılık da yapılıyor tabii ki. E, yani mandıralar var. Tavukçuluk yapanlar var orada. <Gülüyor> ee, yani bu Zalar şu anda yavaş yavaş Ortaya çıktı İlerki günlerde daha da çok ortaya çıkacak Bir de Karadeniz Çok yağmur alan bir bölge ee, Siyanır ise Havaya karıştığında Az önce söylediğim Nefes yoluyla alındığında ölümcül bir duruma geçiyor <gülüyor> ee, evet. Burada da bunun olma olasılığı Çok yüksek evet. Bunu engelleme gitsin de diyanın üzerinde hava çok kötü olduğunda kapatıyorlar. Yani önlem almaya çalışıyorlar aslında. Diyanın ne kadar seni yıldı, oldu. Onlar da biliyor, biz de biliyoruz. Ama, Ama artık bu, çok geç tabii. Bu bu evet, önlemleri geç. almak için değil mi? Yani tabii ki o bir şey yani bitsin görün, böyle görünsün diye yapılan bir durum. Ya o göstermelik bir şey. Evet. Bir, ...çok geç e, tabii ki dediğiniz gibi. Peki evet. şu anda ben hukuki sürece... ...bir girmek istiyorum. Evet, şu anda aslında, FATSA'da... De e, ...yani Hı. devam eden... ...dava var mı? Bu kapasite... ...yani e, bu yeni... ...ruhsat alanlarıyla ilgili resmi... ...bir başvuru yapıldı mı? Siz bu başvuruya karşı... ...bir yürütmeyi durdurma, iptal, istemli ...dava açtınız mı? Açacak mısınız? Hukuki süreci de bir özetlerseniz... ...son olarak çok seviniriz. Tamam. E, şu anda... E, ...buranın... E, Ön chat raporu evet. alındı. Bununla ilgili bir, e, halkı bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Bir ay kadar oldu. Aşağı hı. yukarı. Bize Toplantı şirket de. kimdir? Onu da söyler misiniz burada bu faaliyeti yapan ve yapmaya e, devam etmek isteyen? İlk e, şirket ile Türk şirketi ortak yapıyor, yapıyorlar hı. bunu. Hı hı. Ya tabii yani, Türk, Türk şirketi buradaki bir o, o, alt o, o, o, kullanmak zorunda. Yani o yüzden evet, evet. aslında Çanakalık bunun böyle. Arkasını... Tara kalede de öyle, bütün ma madenlerde e, aynı şey yöntem kullanılıyor. E, şimdi e, Orada toplantıda biz tepkimizi dile getirdik. Bunu hı hı. o insanlar bir tepki koydu. Al edildi. E, bu yazılı olarak da dilekçeler verildi. İkaz edildiğimize dair imza toplandı. Stratejik çet raporu ya yani, nihai çet raporu daha çıkmış. Bu bir ay raporu çıktıktan sonra e, 30 gün içerisinde dava açma süreci oluyor. O da henüz gelmedi. Yani o dava açma süreci yurtdiki e, olarak şey olmadı. Ama dava açılacak. Hı hı. Dava açılacak. Evet. Bu sefer e, falanca falanca kişiler değil. Birçok e, STK'nın e, e, dava açma olasılığı var. Daha güçlü bir şekilde dava açacağız. Öyle görünüyor Ama dava açmakla iş bitmiyor maalesef Bu ülkede hukuku Hukuk en sondaki olan şey Yani onu da hukuk demiyorum artık da Yasa devleti bile Olmadık Olamıyoruz Yani, yani bunu politikaları... olamadığımız gibi yasanın arkasından Dolanmak için o kadar iyi yöntemler kullanılıyor ki yani şu hemen bir özetleyeyim burada ee, sadece altın madenlerinde değil bugüne kadar bu tarz enerji yatırımlarında başka yatırımlarda da e, bir chat raporuna karşı e, dava açlıyor ki eskisine göre daha da zor süreçler çünkü bu açılan davalarda mutlaka bilir kişi tayin ediliyor bu bilir kişi e, masraflı bir şey e, ama burada mücadele eden gönüllüler sadece o gönüllüler kendi aralarında para toplayıp o bilir kişi e, paralarını yatıp mahkemenin o masraflarını da peşinen yatırmak zorundalar bazen bilir kişi e, Eğitinin bir masrafı yani bir davayla ilgili masraf 20.000 TL'yi buluyor. Ee, ama bir yandan bu hazırlanan chat süreciyle ilgili süreç e, yürütülmeye çalışılırken dava açıldığı anda yeni chat raporu olur. Revize bir chat raporu yapılıyor. Yeniden süreç işletiliyor. Ee, hatırlarsan Pelin e, Alakır'da. Çet raporu tam dört kez e, dava açılmasına rağmen dört kez çet raporu yenilenerek süreç yeniden başlatıldı. Hatta orada da bir Ali Cengiz e, evet. oyunları diye haberleştirmişti. Yine Bartın'da termik santral e, için kömürlü termik santrallar için dokuz defa çet e, süreci e, tekrar tekrar e, başlatıldı. E, bunun bu, çeşitli e, vakalarda bu, bu tip şeyleri çok sık görüyoruz. Hı. Muhtemelen e, şirketler e, bunun olacağını bilip belki de önceden hazırlıyorlar. E, sadece sizin söylediğinize bir ek yapmak istemiştim Ertuğrul Bey. Buyurun. Dediğiniz doğru. Ee, örnek yani Kaz Dağları'nda e, son maden şu andaki durumdan bahsediyorum Kaz Dağları'ndaki. Tek raporu hazırlanmamış. Ama binlerce ağaç kesildi orada. Tek raporu hazırlanmadan yasal olarak hiçbir yerde proje yapamazsınız. Yani bir şey kazma vuramazsınız. Ama yasayı çünkü arkasında kendileri var. Bu Nerede de yapılmamış var. dediniz ÇED raporu? ÇED yani. raporu hazırlanmadan, sonuçlanmadan e, yargı süreci sonuçlanmadan ÇED olumlu kararı var kirazlı ile ilgili hatta tartışmaların odağında da Çet raporunda 45 bin olacağı, ağaç kesiminin 45 bin olacağı ama işte tema'ya göre evet. 195 bin, bakanlığa göre 13.400 ağaç kesildi şeklinde şey var. Ama o chat, yürüyen çet raporuna karşı da açılmış bir dava süreci var. Yerel mahkeme evet. e, oradaki sivil toplum örgütlerinin başvurusunu kabul etmedi. Ama Danıştay'a gitti. Danıştay e, bu kararı bozdu. Şimdi tekrar yerel liderde görüşecek. Yani yürüyen, yürüyen bir süreç varken... Ee, ama maalesef e, hukuki terimdir her zaman da söylerim bunu. Doğaya geri dönüşü olmayan zararlar çoktan verildi. 195 bin, 225 bin bu rakamlar çok önemli değil. Çünkü onlarca e, altın madeni e, başvurusu var, işletme başvurusu var. Onların hepsi ruhsat aldığında yüz binlerce ağacın kesileceği e, büyük bir gerçek. Şimdi e, dediğiniz doğru. E, burada da aynı şey, orada da, da böyle. E, biz... biz... HES davası. iki defa dava açtık. İkisini iptal yürütmeyi durdurdum aldık. Hı hı. E, projede revize ediliyor. Ufak bir revize, bir daha. Şimdi bir daha açtık dava. Hı hı. E, yani Ordu Belediyesi örneğin kıyıları dolduruyor. Devam ediyor. Hiçbir proje olmadan. Hiçbir şey olmadan. Dava açıyoruz. Şimdi doldurdukları alanı en, en sonunda hep raporu aldılar. Yani hepsini yaptıktan sonra. Bir daha dava açtık. İşte. Şimdi o yüzden diyorum ki bu ülkede hukuk yok. Bunu net olarak söyleyebilirim. Ama yasa var mıdır yok mu? Yani Kendini çıkardıkları yasaya dahi kendileri uymuyor. Peki ben Adım son olarak şunu sormak ee... istiyorum. Buyurun. Son olarak Buyur. şunu sormak istiyorum. Ben sözünüzü de kestim Buyur. ama yani. E, hukuk yoksa neye güveneceğiz? Siz mücadele Bak. ediyorsunuz, umudunuzu yitirmeden, motivasyonunuzu devam ettirerek nasıl mücadele ediyorsunuz, nasıl mücadele edeceksiniz? Ve Hadi. ne yapacaksınız bundan sonra <gülüyor> son olarak da bunu konuşalım. Evet, e, bir değiş vardır ya, fakir etmeyi umuttur diye, biz böyleyiz. Umudumuz var elimizde, bu Dikre Dikre rejimi umudumuzu elimizden almak istiyor. Biz ise vermek istemiyoruz. Siz gideceksiniz diyorlar. Umudunuzu alıp yok edeceğiz. Yok diyoruz biz de. Siz gideceksiniz. Siz yıkılacaksınız. Umut, mutluluk, yasa, dürüstlük, e, vatan elde kalacak diyoruz. Bir tek yaşam size ait değil. Bu yaşam börtü böceğiyle, ormanıyla, insanıyla, suyuyla, havasıyla hep bir, bir ekolojisi bir bütündür diyoruz. Orman, ağaç kesildi diyemeyiz. Orman yok oldu deriz. Çünkü ormanın içerisinde bir yaşam var. Bir yaşam var. Yani sen aldı orduyu dediğimizde ne olur? Bütün yaşam gider. içindeki insanın da hayvanı değil. Orman da yok oldu dediğimizde böyledir. Şimdi e, o, bizim sarıldığımız o. Her bir daha günün birinde yıkılır. Her evet. de yıkılmıştır. Tarih bunu göstermiştir. Gün de az sürmüştür. de uzun sürmüştür ama gitmiştir. Evet. Umut ayakta kalmıştır. Yeni fidan gibi çıkmıştır böyle. Yeni evet. fidan gibi. Yeşermiştir. Gölge olmuştur. Meyve vermiştir. Biz böyle umutla bakıyoruz. Ve gidecekler görüyoruz. Ne? Gideceklerini görüyoruz. Umudumuzu hiç, kayb hiç, hiç kaybetmiyor, Hep, hep ağaçla. ormanlardan bahsettik. Şimdi ben burada Instagram'dan da görüntülü canlı yayın yapıyorum. Uç, Ufuk Kuçak şey demiş. Konu sadece ağaçlar oradaki ormanlar değil. Kuşlar var, bitki örtüsü var. Orada Tabii. bir yaşam alanı var. Bir daha evet. bahsediyor. Ee, karıncalardan bahsediyor. Ee, sa sadece bu bir o orman meselesi, ağaç meselesi değil. E, yok olan bir ekosistem. Peki e, evet. ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ben ederiz. Or son olarak buyurun. şunu söyleyeceğim. Buyurun. Özetle. Onlar diyor ki bu ülkeyi şurayı parsel parsel satıyorlar. Osmanlı'da parsel parsel satmıştı. Kaptülasyon dönemindeki gibi. Sonra bir birisi bir, bir çıktı yeşerdi. Parsel parsel onlara sattırmayacağız. Asla sattırmayacağız. Biz bu ülkenin bütününe, kuşuna, karıncasına, suyuna hepsine sahip çıkıyoruz. Sahip çıkmaya devam edeceğiz. Evet. Peki. Bu ses, sesimizi de yakında tekrar e, İzmir'de, Edremit'te, Aydın'da bir araya gelerek tekrar binlerce insan olarak haykırmaya devam edeceğiz. Biz umutluyuz. Peki. Karşımızdakiler düşünsün. <gülüyor> Çok diyorum. teşekkür ederiz. Evet. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık verdiğiniz bilgiler Kolaylıklar için. Kolaylıklar dileyelim biz de size bu mücadelede. Biz de takipçisi olacağız. Ağzınıza sağlık. Hepimiz. Evet. Teşekkür, teşekkür ederiz. Çok Rüyadan. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, şimdi Ordu Çevre Derneği'nden Ertuğrul Kaz'ı gönülle konuştuk. Ee, Kaz Dağları'ndaki altın meselesi çok gündemde ama... E, ...Türkiye için bu mesele çok yeni değil. Ee, devam ediyor. 5 ee, sene önce e, daha doğrusu 2008'de yaklaşık 11 sene önce... ...Ordu'da, Ordu Fatsa'da başlayan bir süreç vardı. Bunu konuştuk. Orada neler yapıldı? Ee, şimdi e, bir yandan da Instagram'dan da... E, Serkonosu hesabından da canlı yayın yapıyorum, oradan hı hı. da izliyorlar. Sorular geliyor. Ee, o soruları çok fazla vaktimiz kalmayacak ama şunu söylemek istiyorum. Ee, Ordu Fatsa'daki altın madeni konusunda e, ne olup ne bittiğini internet başında olanlara söylerim. Hemen Ordu Fatsa altın madeni yazında bir hava fotoğrafı çıkacak ve gerçekten içler acısı ve ee, bitmedi süreç ee, üç katı e, izin başvurusunda bulundular yeni bir süreç başlayacaklar o görülen fotoğrafın üç katı daha açık maden işletmeciliği yapılacak yani vahşi e, hı hı hı. şekilde bir madencilik yapılacak neler olduğunu anlattı ee, köylülerin orada yıllarda kullandı ben de orduluyum yani çok güzel köyleri vardır. Köylerindeki sularlar pınarlardan, derelerden içilir ve e, bir devlet kurumu rapor yazıyor. içme suları uygun değildir diye tankerlerle su getiriliyor. Eskiden evet. yıllar önce şehirlerde buna rastlardık. Köylülerde yaşamazdık ama artık bu mad vahşi madencilik yüzünden bu buradaki süreçte dönüyor. Buradaki e, şirketin adı neymiş istersen onu da sen evet, söyle. Evet burada e, bu e, orduda bu altın madenciliğini yapan e, şirket İngiliz... E, İngiltere merkezi Stratex International Madencilik burada da e, yerli e, şirket olarak da Bahar Madencilik şirketiyle birlikte bu faaliyetleri yürütüyorlar. Bahar Madencilik aynı zamanda Çanakkale'de de birkaç e, yerde ruhsata sahip. E, Evet bu haftada biz Türkiye'nin yine e, bir noktasını e, ele almaya çalıştık. Süremizin de sonuna geldik. Selatini çok kızdırmadan hemen bir şey hatırlatacağım. Ya bir şeyler söylemek istiyorum. Bu Kaz Dağları'ndaki sürekli ben de gece gündüz takip ediyorum neler olup bittiğine dair. Bana da kızıyor bütün buradaki arkadaşlarım çünkü süre bitti. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Oradaki eylem yapan insanlara çünkü hep aynı aynı söylemleri konuşuluyor. E, rejiden bastılar şu anda buraya geldiler. E, sadece şunu söylemek istiyorum. Maden mühendisleri odası yeni bir Rapor yayınladı. E, bu raporu... ...açıp okumak gerekiyor. Madem mühendisleri... ...çok önemli burada. Daha dün yayınladı. E, bu kirazının chat raporu... Alı, ...açılıp okunmalı... <gülüyor> Çünkü çok önemli bilgiler var. Hep aynı söylemler var. Hala e, aramada siyanürün kullanıldığı söyleniyor ki bu yanlış. E, karşı tarafa da bu yönde bir e, açıklama şey, şey veriliyor. Daha çok okumalıyız. Daha çok bilgilenmeliyiz. E, süremizin de sonuna geldik. Daha İzmir, e, İstanbul otobanını konuşacaktık. Artık Ama onu başka bir kalmadı. programa diyelim. yeni oradan geldi. <gülüyor> e, bunu da e, haftaya belki konuşuruz. Konuşum daha biliriz. farklı önemli gündemler evet. çıkmazsa. Bu haftada ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. <gülüyor> gelişmek üzere hoşça kalın. Economy ecological.